Alhamdulillah, rabbil alemin, wassalet, wassalem, wassalem, wassalet, wa wassalet, Rasulina wassalet, wassalet, wassalet, Rabbi wassalet, wassalet, sadri wassalet, wassalet, wassalet, wassalet, wassalet, wassalet, wassalet, wassalet, wassalet, wassalet, wassalet, wassalet, wassalet, wassalet, wassalet, wassalet, wassalet, wassalet, wassalet, Herhangi wassalet, wassalet, wassalet, wassalet,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 Wemâ halaktu cinne vel inse ille'l ya'buddun Zariye suresi 56'da haber verildiği gibi cinnelere de insanlere de ancak bana kulluk etsinler diye yarattığım buyurması ey insanın yaratılış gayesini ortaya koyar. İnsanın nasıl kulluk yapacağını ortaya koyan şey de Kur'an ve sünnettir. Her zaman söylediğimiz din Ohal O halde vahye tabi olmak buna uymak gerekir. Dolayısıyla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 onlara muhalefet etmeye davet etmiştir. Her gün namazda okuduğumuz Ihdina Surat al Ya Rabbi bizleri doğru yola hidayet et. al-Ladina en amta aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Ey enbiya'nın, sıddıkların, salihlerin ve şehitlerin üzerinde gittiği yola bizleri hidayet et. en amta aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim.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 hem Sırat-ul-Mustakim'i isteyip Hem de Sırat-ul-Mustakim'e Muhalefet eden Yahudi ve Hristiyanlara benzemek Gerçekten Kafirlere benzemektir O halde Bu yolu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bizlere haber vermiş Ve Allah Azze ve Celle'nin Haber verdiği şekliyle Enam Suresi 153. ayetin Hangi yol olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere haber vermiştir Abdullah ibni Mes'ud radıyallahu anh rivayet ediyor diyor ki yere düz bir çizgi çizdi toprağa yani şöyle elinde bir çubuk aldı düz bir çizgi çizdi ve dedi ki ve hâzihi sirâti mustaqim dedi ki bu dedi dost doğru yoldur başka bir rivayette hâze sebîlullah ey bu Allah'ın yoludur yanına da kısa bir kısa kısa çizgiler çizdi dedi ki ne waar deze subul. dedi ki bunlar da zijn yollardır. Ey subul is shayatin, dat wil zeggen de wegen van wa van dedi, de Şu ayeti okudu. En'am hij die de 153. Waan sirat mustaqiman, fat tabi'uh, subula, bikum an sabili. Dedi ki hij işte bu benim dosdoğru yolumdur buna uyunuz işte bu sağa sola çizilmiş yani diğer yollara uymayınız dikkat ediniz bu yola uyunuz diğer yollara uymayınız ve teferr raka bikum ansabili çünkü bu yollar sizi benim yolumdan ayırırlar buyuruyor Rabbimiz Azza wa Jalla ve o yolların her birinin başında bir şeytan oturur diyor Aleyhisselatü Vesselam ve ayetin devamında diyor ki de wasa was sa, de la Allah size böylece öğüt veriyor. Olur ki sakınırsınız. Neyden sakınırsınız? Şeytanın yollarına gitmekten sakınırsınız. Neyden sakınırsınız? Batıla uymaktan sakınırsınız. Neyden sakınırsınız? Yahudi ve Hristiyanlara benzemekten Batla Neden sakınırsınız? Yahudiva Allah Azza ve Celle'nin size yasakladığı şeylerden sakınırsınız. Dolayısıyla... Kendi duamize icabet etmek Ve istediğimiz hidayet ile İstediğimiz sırat mustaqimin, mustakimin Şerefli yolcuları Olmak Bu dinin temeli Kur'an ve sünnet Yahudi ve Hristiyanlara Ey gayrimüslimlere muhalefet Üzere kurulmuştur En basit Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Varku lihyetekum Ve ehli kitab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 daarmee is het. Aan Allah zwaajel n. Aaieet jeliyeda gibi. Af hukman jahiliyeti ybuun. Sis, hala jahiliyenin hukümlerini mi istiyoorsmus. Waman ahsanu min Allah hukman li qoumin yuqinun. Ben Muslimanum Dianichin Ben Allaha inaniyorum dien ichin. Allahtan daha iyi hukum koyan kimdir?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 ذات انوات كما لهم ذات انوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن انها السنن قلتم والذي نفسي بيديه كما قالت بنو اسرائيل لموسى قالوا قالوا يا موسى Ajaal lana ilahen kma lhum alha. kale innakum kaumun tajhalun. V. Hadis wamunda, Allah zuster was een boeien en boeien en boeien en kablekum.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 kutlu doğum gibi şeyler yapmak. Ey daha önceki derslerimizde hatırlarsanız dedik ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde emri olmayan bir şey merdut. Demek ki, demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzerinde kendi doğum günüyle ilgili herhangi bir emri yoktur. Ya da vahyininliği günle ilgili, o günü özelleştirmekle ilgili yani bizim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 gittikçe de halk arasında yayılmaktadır. Niçin işte neymiş Aşureymiş? E aşure Aşure yaptık. Kaydı o ona, ona, ona o ona o ona. Aişe (s.a.) üzerinde emri olmadığı. Aişe (s.a.) üzerinde emri olmadığı bir şeyi nasıl da yayıldığını, insanların bu bid'atı nasıl canlandırdığını ve nasıl da bundan sevap umduklarını görebilirsiniz.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 değerlerini üzerinde taşımandan belirgin olacaktır. Dolayısıyla düğün yapıyorsan Müslüman Allah'ın emrettiği şekilde düğün yap. Velimede bulunursun, ey yemek yedirirsin bu sünneti yerine getirirsin. Sevinçli olursun, sevindirirsin. Ancak ancak gayri Müslümlerin yaptığı gibi onlar gibi böyle ee, ne bileyim işte düğün salonlarında raks, et, raks etmek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 ve 20 seneyi aşkın süre sol elde kullanıyordum. Sol kolumda takıyordum. Niye? Çünkü bu yönüyle hiç düşünememiştim. Ancak Allah selamet versin bir gün Ebû Musa bu kıssayı bana anlatınca hemen elimizden çıkardık. Sağ elimize, sağ bileğimize saati taktık. Niye? Çünkü diyor ki İmam Elbani rahimeullah diyor ki her konuda Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet etmek gerekir. eee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 E, bize emredilen şey, biz veya davet edildiğimiz şey bakacağız bizim dav e, inancımızla örtüşüyorsa icabet ederiz. Ancak inancımızla örtüşmüyorsa hemen onu reddederiz ve bu konuda hatır saymayız. Çünkü Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. La taat lin mahlukin fi maasiyetil halik. Hiçbir mahlûğa itaat yoktur. Hangi konuda? Allah'a isyan konusunda. Bu sebeple iman tavırdır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 tüm hayatımızda ehli kitab'a muhalefet etmeyi gayri-müslimlere muhalefet etmeyi hakkı hak bilip hakka tabi olmayı batılı da batıl bilip batıldan içtinab etmeyi bizlere nasip etsin Allah azze ve celle şu ayetinde haber verdiği gibi olanlardan bizleri kılsın ya eyyuhellezine amenut takullaha hakka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 Subhaneke Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa Ant. Astaghfiruka wa atubu ileyk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.